bilal Habeşi çok siyah yüzüydü yani, simsiyah da yüzü. Hatta sormuşlar, demişler ki ya Resulallah, bu bilal Habeşi'nin yüzü pek siyah. Bu nedir bu kadar siyah olmasına, sebep nedir demişler, iyi dinler. Pek zirkume gittiği için söylemeden geçmeyeceğim. Buyurmuş ki onun siyahlığı yarın cennette huri kızların yanağına ben olacak demiş. Bilal-i Hatta miraç tabağı demiş ki, Peygamber Hazreti bilal Habeşi'ye, ya birer sana kurey işler kızlar kadınlar senden kurey evlenmezken senin hurilerini gördün demiş cennete demiş. Sana verilen cenneti gördün ve hurileri gördün diyince ağlamış birader. Ya ben huriyi Allah ben huriy cemetini Senin cemalin bana kâti demiş. Ya ve söyleklerim göze hozunu düşürsünüz.